başkasına sarf etmek. Şimdi mesela bir sürü noktada kişi şirke girebilir. Mesela duada şirk gibi. Mesela kişi Allah'tan gayrısına dua ederek şirk koşabilir. Allah'tan gayrısına dua etmek Allah'a has olan hangi şeyde şirktir? Bu üç kısmı düşünün. Mesela rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat. Evet. Şimdi üç kısmı var dedik. Bakın bunu özellikle soruyorum. Bu çok önemli. Rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi var değil mi? Şimdi Allah'tan başkasına dua eden bir insan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 Şöyle yapacağız. Bakın dedik ki uluhiyet, rububiyet isim sıfat. Çok önemli. Rububiyet. Rububiyet. Rububiyeti hatırlarsak, bakın e, şirki anlatalım, yardım istemek. Yardım P veya dua etmek. Şimdi düşünün ki bir adam diyor ki ya Abdulkadir Geylani. Dua ediyor birisine ve başından bir haceti kaldırmak için ki Abdulkadir Geylani biliyorsun vefat etmiş. Şimdi bu adam dedik ki tevhidin üç kısmında şirk koşuyor. Neden?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 o zaman alim sıfatını, semi sıfatını, duyma sıfatını hepsini ne yapmış oldu bu? Okula vermiş oldu. O zaman tevhidin üç kısmında da bu şirke girmiş oldu. Bakın bu kaydeyi çözerseniz bütün tekfircilerin, bütün dünyada ve Türkiye'de bütün tekfircileri yıkan bir kaydedir bu. Bunu bildiğiniz an, bakın bunu bildiğiniz an, bu kaydeyi bu şekilde bildiğiniz an bütün tekfirciler tabiri caizse sizin önünüzde yıkılmaya mecburdur. Şimdi önünüzde yıkılmaya mecburdur. Neden? Şimdi günümüzdeki tekfirciler ne diyor? Mesela örnek. Kim diyor Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirdir. Veya kim e, işte e, bir zina suçunu mesela onaylarsa imzayla bu adam kafirdir. Diyoruz ki neden kafirdir? E diyor ki çünkü Allah diyor ki çünkü Allah e, demiştir ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirdir. Güzel. O zaman sen küfür olan her şeyi ...küfür olan her şeyi... ...kim yaparsa yapsın ona kafir... ...demek zorundasın. Eğer özür... ...caleti burada özür görmüyor. Sanki bu adam görmüyor şimdi. Güzel. O zaman bu adama soruyoruz mesela. Şimdi üç tane isim verelim. Bakın İbni Hacer. Hacer. İmam Suyuti. Suyuti. Ee, başka kimi örnek verebiliriz? Yani... ...şimdi aklıma... ...İmam Nevevi mesela. Bunların üçü... ...yani... Tarih boyunca tabiri caizse isimlerini altın harfle yazmışlar ilme. Ve bütün alimlerin ortak görüşüdür ki bunların üçü de çok büyük alimdir. Ama bunların üçünün ortak bir hatası var. Bunlar isim sıfat mevzusunda ehli sünnet gibi düşünmüyorlar. Mesela Allah'ın arşının üzerine istifa ettiğini kabul etmezler. Allah Azze ve Celle'nin el er sıfatının olduğunu inkar ederler bunlar. Şimdi bu üç alimde. Şimdi sadece bir tanesini örnek verelim. Allah'ın el er sıfatını inkar etmek bu küfür mü? küfür, küfründe icma var kimse hiçbir şey diyemez çünkü bu Allah'ı te tekzib etmek Allah diyecek ki Sat suresinin 75. ayetinde ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan nedir? Sen diyeceksin ki Allah'ın eli yok. Şimdi bunlar yok diyor değil mi? Bu tekfircilere göre de başka bütün insanlara göre de bu üçü alimdir ve kafir değildir bilakis alimdir hatta ehl-i sünnet alimlerindendir ama isim sıfat mevzularında bazı hataları vardır. Şimdi onlara soruyorsun sen bu insanları tekfir ediyor musun? Yok diyor. Hangi tekfirciye sorarsan sor hiçbirini tekfir etmez. Peki atıyorum neden herhangi bir milletvekilini veya başkasını tekfir ettim? E diyor ki o şimdi şirk koştu. E bu da şirk koştu. Hiçbir ayrımı yok bunun. Bakın hiçbir ayrımı yok. Kaçacak yani ikisini ayırt edecek makul hiçbir sebebi yok bunların. Bu adam yani bu üç tevhidi bilirsek şimdi çünkü o adam sana diyecek ki o o adam Allah'tan başkasından hükmetmek mele Allah'ın indirdiği dışında başka bir şeyle hükmetmekle bu adam şirk koşmuştur diyecek şimdi sana tekfirci. Diyeceksin ki ona hangi kısımda şirk koşmuştur? Sana ki rububiyet tevhidinde şirk koşmuştur. Çünkü hükmetmek Allah'ındır ya. Allah'ın dini Allah'ındır ya. E bu Allah'ın dışındaki bir şeyle hükmederse mesela Kur'an dışında kafirdir diyor. E bu ülkede anayasayla hükmettiği için mesela kafirdir diyor misal. E şimdi bunlar diyorlar ki o zaman bu rububiyette şirk koştu. Tevhidde şirk koşmak adamı... Direkt cehenneme atar, özür hiç olmaz diyorlar. E diyorsun ki tamam bakın bu senin söylediğin alimlerde, bu senin söylediğin alimlerde isim sıfatta yine tevhidin bir kısmında şirk koştu. Çünkü tekfirciler de bizim gibi inanır tevhid üç kısma ayrılıyor diye. Çok önemli burası. O yüzden bunlara diyeceksin ki bunlar neden burada şirk koşuyor da kafir olmuyor da? Yani neden diğer alimler rubiyette koşuyor da kafir oluyor? Kaçacakları hiçbir yer yok burada. Hepsi buna bu noktada teslim olmak zorundalar. O yüzden bunu, bunu bilmenin böyle bir önemi var. Ha olur ki mesela azılı bir tekfircidir. Hani dünyada eşi benzeri yok. Tuttu. Var hiç mi yok? Diyor ki bana ne? İbn Hacer de kafir, İmam Süüti de kafir, Nevi de kafirdir. Dedi mesela. Yine bunun kurtulacak yani yok. Neden? Diyeceğiz ki senden önce bunu söyleyen var mı? Yani 1004 İbn Hacer öyleydi 700-800 sene oldu. Yani bunu anlamayan hiçbir insan çıkmadı da 1400 senedir. Bir tek sen mi buna? E doğru karar verdin. Yani bütün insanlar hatalıydı da bir tek sen mi hakkı buldun? Yani 1400 sene böyle yüzlerce sene hep alimler gelmiş. Hiçbiri tekfir etmemiş. İsim sıfatla bütün hata yapanları. Sen şimdi 1400 sene sonra çıktın dedin ki ben bu geçmişin hepsini siliyorum. İslam'ı kimse keşfedemedi benden başka bunu mu diyorsun? Çıkacak yer o. Varsay azılı dedi ki evet çıkar. Hakikaten böyle insanlar var. Çünkü dünyada bir tek benim Müslüman diyenler var yani şu an. E yine bunu bu çıkamaz Dışına neden? Bu sefer ona şöyle yaklaşırsın. Nebis Aleyhisselam diyor ki ümmetimden bir taife olacaktır kıyamete kadar hak üzerine devam edecek. Nerede bu taife? Kıyamete kadar hep böyle hak bir taife olacak. Nerede o taife? Senin gibi düşünen. Burada biter işte. Adamın en son noktası senle tartışacağı oraya kadardır. Orada biter. Çünkü Nebis Aleyhisselam diyor ki hadise kıyamete kadar hak taife olacak. Ve onlara mukarebe edenler hiç onlara zarar veremeyecek. Diyemez ki o hak taife benim çünkü sen doğmadan da olacaktı o taife. Değil mi? Kıyamete kadar nerede o taife?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 de güzel bir sesin var ama o gün normal okumuşsun. İşte o benim sesimi duysun. Ne kadar güzel okuyor Kur'an. Veya ne kadar böyle huşulun amaz kılıyor, rükuları, secdeleri vesaire. İşte bunların hepsi bu kapsama girer. Veya e, yani her şey herhangi bir cep telefonu almışsın, hava atma adına, araba almışsın. Hepsi girer. Yani bu bundan insanın kurtulması hakikaten çok zor. O yüzden Nebis Aleyhisselam diyor. Benim asrar, sizin üzerinize en çok korktuğum şey. Küçük şirktir. Yani düşünün mesela Nebis Aleyhisselam münafıkların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 Ee, bahsedeceğiz inşallah. Kitap biraz kısa almış. Biz geniş tutacağız. Sebebi de şu. Şimdi Türkiye toplumunda genelde Rukiye meselesi insanların zihninde çok karışık. Ve çok az şey biliniyor Rukiye hakkında. Ve hakikaten millet merak ediyor. Yani biz inşallah bunu bir kere geniş şekilde anlatalım. Bütün e, her şey, bütün işgaller inşallah kafada silinsin. O yüzden Rukiye'yi biraz geniş tutacağız. Ee, ben Kitaptan özet yapacağım ama kitapla bağlı kalmayacağız. Yani kitaptan çok az bir şey alacağız. Ben inşallah işte malumatımız kadar bir şeyler anlatmaya çalışacağım inşallah. Şimdi rukya öncelikle nedir? Rukya biz çok kullanırız bunu bu ismi rukya. Rukya kısaca diyoruz ki okumak. Lugat manası okumak. Yani tutuyorsun şu kitabı okuyorsun ya buna da lugatta rukya denir. Ama bizi ilgilendiren dini manası rukya Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resul'ün sünnetinden sayı olarak gelen dualardan ölünün şifa bulması için, şey, hastanın şifa bulması için okumaktır. Budur Rukiye. Şimdi burada diyor ki e, kitap, şirk, e, diyor ki e, Rukiye sıtma, sara ve buna benzer bir takım rahatsızlıklara uğramış olan bir kimsenin korunması için, korunması için yapılan okumaya denir. Buna azime de denir. Rukya'nın diğer bismi azime. Yani yarın bir gün mesela bir kitap okuduğunuz zaman azime geçerse onda rukya olarak bilir. Rukya ile azime müteradiftir yani eş anlamlı. İşte kırmızı ile al gibi. Bu da bilin yani bu kelime yabancı gelmez. Ancak sadece imamlarımızdan imam Karafir lugat alimlerinden o arada fark demiştir, fark var demiştir. O önemli değil. Şimdi rukya dua çeşitlerinden bir çeşittir. Şimdi rukya'nın üç şartı vardır arkadaşlar. Şimdi öncelikle düşünün ki sizden evinizin bir hanım, çocuk, birisinin baş ağrıyor. Siz ona Rukiye yapabilirsiniz. Yani tutarsınız mesela elini, elinizi başına koyarsınız, Fatiha okursunuz. Allah'ın izniyle, Allah dilerse o duanızı kabul eder ve ona şifa verir. Rukiye genel olarak kabı olarak budur. Ama Rukiye'nin sayı olmasının 3 şartı vardır. Ve bu 3 şartta İmam İbni Hacer bari'de icmayı zikreder. Şimdi 3 şart sayacağız çok önemli. Bu 3 şartta icma var. Şimdi özellikle biz bunları bilirsek amel etmemiz için de önemli. Mesela elhamdülillah ben çok şahit oldum. Yani bir hasta vardı bizim evde. Ee, yani dişinin ağrısından gidecek yani o kadar aşırı. Yani bazen Allah kabul ediyor. E, koydum mesela elini yanağına okudum. Anında o an Allah şahit yani ben buna kendi gözümle kendi yaşadım yani. O an yani o kadar acısı saatlerce sürüyor. O an onu hap alıyor hiçbir faydası yok. Okuduğum, okuduğum an geçti. Yani bazen Allah diliyor hemen kabul oluyor. Yani burukya çok önemli. Amel etmemiz babından da çok önemli. İnşallah bunu genişçe işleyelim. Bakın arkadaşlar 3 şart sayacağız. Birinci şart. Diyoruz ki rukya ya, ya Allah'ın ile olur. Ya Allah'ın isimleriyle veya sıfatlarıyla veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sayı olarak gelmiş duayla rukya yapılır. Mesela. Şimdi bir üç şartı sayalım ve bunları açıklayalım. İkincisi rukya Arapça olacak. Yani mesela Fatiha'nın Türkçesini okuyarak değil. Rukya Arapça olacak. İkinci şart bu. Birinci şart o zaman Allah'ın kelamı olacak. İki, veya e, isimleriyle, veya sıfatlarıyla. Veya Nebi's-sellem'den gelen sahih bir duayla rukya yapılır karşı tarafa. İkinci şart Arapça olacak bu. Arapça lafızlar. Yani e, Nebi Sassallim'in e, mesela Allah'ın ismini kullanarak mesela Rahman yerine rahmet eden falan demeyeceksin. Tamam mı? Bu manada Arapça olacak. Rahman orijinal. İkinci şart bu. Üçüncü şart. ruke yapan kişi o yaptığı kullandığı malzemeler var ya tabiri caizse işte Allah'ın isimleri, dualar, e, Kur'an. Bizzat bunun kendisinin fayda verdiğini değil de arada vesile olduğunu, fayda verenin Allah olduğuna iman edecek. Yani bu kendisi bizzat zarar veya fayda veren değildir bu dua. O lafızlar bizzat kendisi değildir fayda veya zarar veren. Sadece faydanın gelmesine sebep olan lafızlardır. Bu şekilde inanacak. İşte bu üç şart. Olmazsa rukya batıl dinen. Olursa onun kabulü veya reddi Allah Azze ve Celle kalmış. Nasıl ki sen dua ediyorsun ya Rabbi bana bir ev nasip eyle. Dilerse verir, dilerse vermez. Rükya de böyledir. Ama rükyanın normal... Bir duadan öz, bir özelliği vardır. Yani nedir? Mesela özel, tü, duada sen Türkçe edebilirsin ama Rukya'da özel böyle şekiller gelmiştir bize. Şimdi biz bunları inşallah tek tek işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Allah Bu malumatları kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Yani Türkçe kitaplarda vesaire. Şimdi o yüzden bunlara dikkat edelim. Yani e, bir kere burada alırsınız sonra aklınızda tuttunuz tuttunuz. Önemli çok önemli. Yani insanların bunda hakikaten baya da eksiği var. Şimdi diyoruz ki Allah'ın kelamı olacak. Birinci şartın içinde ne vardı? Allah'ın kelamı. Kelamı değil mi? Bunun delili ne? Şimdi bakın. Ee, Ayşe Radıyallahu anh'tan gelen rivayet var. Nebi Sallallahu Aleyhi Vellem e, ölümüne yakın yani ölümüyle son bulduğu en son hastalığında. Yani o hastalığı ölümüne sebep olduğu en son hastalığında. E, Muavvezatı okuyor. Muavvezattan kasıt yani e, ihlas, felak ve nas sureleri. Felak ve nas sureleri muavvezatın kasıt Felak ve Nas sureleri. Bunu İbn Hacer de rivayet ediyor. Zaten onlar muavvezat diye meşhur olmuştur o iki sure. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu üflüyormuş kendine. Bunları okuyarak kendine rukye yapıyormuş. E, bunu Hazreti Ayşe rivayet ediyor. Sonra Hazreti Ayşe diyor ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı ağırlaşınca ben okumaya başladım. Ancak ben okurken diyor onun elini kendi cesedine sürdüm. Yani sen rukye yapan kişinin kişiye kendi elini sürersin rukye yaparken. Ama şimdi ne sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi elini kendisine sürüyormuş Hazreti Ayşe. Sebebini de söylüyor çünkü diyor ki Allah Resulü'nün eli, Allah Resulü'nün cesedi bereketli olduğu için. Biz teberrüğü işlemiştik geçmiş derslerde biraz değil mi? Allah Resulü'nün zatı bereketlidir. Yani Allah Resulü'nün bir terini bir yüzüne sürebilirsin, bir saçını ağrıyan bir yerine sürebilirsin teberrük bulmak için, bereket bulmak için. Bu Allah Resulü'nün hastır. Hazreti Ayşe de zaten bunu itibar alarak böyle yapıyor. Şimdi bu hadisten ne anlıyoruz? Ne okunmuş? Allah'ın kelamı. Değil mi? O zaman bu hadisten bunu e, ispatladık değil mi? İkincisi mesela ne dedik? Allah'ın isim sıfatlarıyla rukuya yapılabilir. Yani Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını mesela ya Şafi dersin bana şifa ver gibilerinden böyle. Tamam mı? Yani Allah'ın isim veya sıfatlarını kullanarak. Mesela Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet var. Diyor ki enne Cibril eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cibril Nebi sallallahu e geliyor bugün. Diyor ki ya Muhammed ey Muhammed e, işte keyte yani şikayet, bir şikayetin mi var? Bir rahatsızlığın mı var? Bir şeyden mi şikayet ediyorsun diyor. Biliyor tabii bunu Cebrail aleyhisselam o yüzden geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki naam evet şikayetin var. Kale, sonra Cebrail aleyhisselam diyor ki Bismillahir erkik min kulli şeyin yu'dik min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin allahu yeşfik Bismillahir erkik Bunu söylüyor. Ne diyor e, Cebrail aleyhisselam? Bismillah okur sana seni inciten her şeyden her şerli nefisten yahut her haset edici gözden rukiye ederim Allah sana şifa verir Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim hadis Müslim'de. ne diyor Allah'ın ismiyle sana rukiye ederim demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarıyla da ne yapılır karşı tarafa rukiye edilebilir bir de ee, ee, ne dedik Allah'ın dedik isimleri ve sıfatları değil mi? Şimdi bakın Nebi Sallallahu Aleyhi birçok rivayet gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de şimdi bakın Allah diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, hadiste diyor ki: Allahümme Rabb Nas Bas Washfihi wa ve Anta La Shifa illa Shifauk Shifaen La Allahım, ey insanların Rabbi, hastalığı gider ve ona şifa ver. Sen şifa verensin. Senin şifandan başka şifa veren yoktur. Geriye hiçbir hastalık bırakmayan bir şifa ihsan et. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki biz bu şartların delilleri burada mevcut. İkincisi dedik Arapça olması. Bu da şart. Alimler bunu da icma etmiştir. Çeşitli illetler getiriyor. Onu burada zikretmeye gerek yok. Üçüncüsü de dedik ne? Bizzat Allah'tan yardım istenir. Bizzat Allah'tan yardım istenir. O senin okuduğun şeylerden değil. Her Bir insan şöyle şüphe getirse. Derse ki mesela Kur'an Allah'ın kelamı. Değil mi? E, o zaman Kur'an'dan niçin biz yardım istemeyelim diyerek. Biz deriz ki Kur'an Allah'ın sıfatı Allah'ın sıfatlarıyla istiaze edilmez. O isim sıfat babı o uzun biraz. Tamam. O yüzden şifayı direkt kimden bekleyeceğiz? Allah Azze ve Celle'den şifayı <gülüyor> bekleyeceğiz. Evet. Şimdi e, Rukya'nın birçok şekilleri var. Rukya nasıl yapılır? Şimdi bunları kısaca anlatalım. Rukya en nefes veya et tefil şeklinde okulabilir. Yani nefes tefil arasında fark ne? Şimdi bir tanesi şöyle tükürük gibi yaparsın ya pf pf şeklinde tükürük gibi. Tükürük çıkmaz aslında. Belki de çok böyle e, bir üne, iğne ucu kadar en fazla çıkabilir. Tefil ise biraz daha böyle tükürüğü çıka, e, çıkarırsın böyle hafiften. Yani şimdi burada yapmayayım da hafiften tükürük çıkar. Bu iki şekilde rukiye yapılabilir. E, şimdi o sıfatların hepsini anlatsız inşallah. Şimdi diyor ki burada. Mesela sizden birisi hoşlanmadığı mesela bunun delili ne? Nebi sallam ne diyor? Sizden birisi hoşlanmadığı bir şey görürse rüyada. Uyandığı vakit 3 defa ne yapsın? Nefes yapsın. Yani tükürür gibi yapsın. Bu nefes değil ha, nefes peltek bu. Tükürük gibi ama şeklinde. Tamam mı? Nefes peltekle se ayrı. Nefes almak değil yani. Nefes yapsın yani tükürü e, üf e, üfleyerek böyle tükürmek yani. Pf pf şeklinde. Tamam mı? Sonra oru rüyanın şerrinden diyor ki Allah'a sığınsın şüphesiz o takdirde o ona zarar vermez. Şimdi biz bu hadisten ne anlıyoruz? Kişi kötü rüya gördüğü zaman ne yapacak? Nefes p -p -p -p şeklinde sonra Allah'a sığınacak. Allah'a sığınacak yani mesela evlu billahimineşşeytanirracim gibi Allah'a sığınacak. İşte bu hadisten biz ne anlıyoruz? Demek ki rüya yapan bir insan p -p -p şeklinde nefes şeklinde rüya yapabilir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesinden biri hastalandığında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem muavvezatları okurmuş. Yani işte felak ve nas e, ve karşı tarafa şeklinde e, nefes yaparmış. Bu da bu hadiste de Buhari'de mevcut. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girdiği zaman şu, e, bunu da inşallah amel edelim. Bu çok önemli. E, i̇hlas muavvezat yani felak ve nası okurdu. Ellerini üflerdi ve elini yüzünün Yüzüne ve vücudundan elini ulaştırabileceği her yere sürerdi. Her yere sürerdi. Bu hadisler de mevcut sahih olarak bu kârimisinden gelmiş. Şimdi burada bir mesele var arkadaşlar. İnsanların mesela bazı kişileri kafasına takıyor. Bunu da açalım. Şimdi bu üflemek kişi, mesela karşı tarafa okuyacak ve üfleyecek değil mi? Bu veya elini okuyacak ve üfleyecek. Önce üfleyecek sonra mı okuyacak? Yoksa okuyacak sonra mı üfleyecek? Yoksa hem okurken bu arada üfleme işini yapacak arada. Bunu bu şekil mi yapacak? Bu genelde e, çok soruluyor. Genelde insanların arasında meşhur olan önce kişi okur, ondan sonra eline üfler, sonra bedenine sürer mesela. Biz diyoruz ki üçü de sahih, üçü de gelmiş ne bir sahabe'den. Yani kişi önce ister avucuna üfler, sonra bedenine sürer. İster okur arada üfler, isterse okuma bittikten sonra üfler. Ve bunların hepsinin de delili Naslara baktığımız zaman hepsinin delili mevcut. Mesela ana Aişe'te radıyallahu an enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ eva ilâ firâşihi kulle leyletin cem'âke feyhi thumme nefese fîhime fekara'a fîhime diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman her gece iki avucunu toplar sonra bu avuçlarını üfler sonra da o avuçlarının üzerine okurdu. Demek ki bakın bu hadiste ne anlıyoruz? Önce üflemeyi yapmış bu hadiste nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Üflemeyi yapmış bu hadiste Nebi sallallahu Başka bir rivayette diyor ki "Kana Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem izâ eva ilâ firâşihi nefese fi keffeyhi bi kul huvallahu ahad ve bil muavvezeteyni cemî'en. Diyor ki Nebi sallallahu yatağına girdiğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde kul ile beraber ve muavvezeteyn ile birlikte eline üflerdi. Bu da demek ki okuma esnasında bunu arada yapıyormuş Allah Resulü. Bu hadiste buna delil. Peki Son en son okumak insanların arasında meşhur olan. Kişi önce okuyor sonra üflüyor. Bunun delili deney Harice bin Essalt, Etmem radıyallahu anh var. Amcasından şöyle rivayet ediyor. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından dönüyorduk. Yolda bir Arap kabilesine rastladık. Dediler ki bize gelen habere göre siz şu hayırlı adamın yani Nebisa Selemi kastediyor. Hayırlı adamın yanından geliyorsunuz. Sizin yanınızda rukiye veya bir ilaç var mıdır? Yani okuyabilecek veya yanında bir ilaç bulunan kişi var mıdır? Bizde elleri ayakları zincirle bağlı bir deli vardır diyorlar değil mi bunlara? de evet dedik. Onlar da o bağlı olan deliyi getiriyorlar buraya. Bunun üzerine sabah akşam diyor ki 3 kere Fatiha suresini okudum. Fatiha'yı her bitirişimde tükürüğümden ona tükürüyordum. Bak Fatiha'yı Her bitirişimde tükürüğümden ona tükürüyordum diyor. Demek ki bu da okumaktan sonra onu yapmış. Demek ki üç şekilde de bu hadislere göre, üç şekilde de caiz. Bu Ebu Davud'da mevcut bu hadis zaten. Sonra zaten hadisin devamında diyor ki bunun karşılığında bir şeyler vermek istiyorlar bunlar. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadan almam dedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bana hiç tereddüt etme, onu al ve ye nice kimseler bazı şeyleri okumak suretiyle bir şeyler alıp yiyorlar sen ise hak olan bir şeyi okumak suretiyle elde ettiğin şeyi yiyorsun şeklinde buyuruyor işte hadis Ahmed bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, Nesey'de ondan sonra Hakim Müsvederik'inde e, hadisler mevcut evet nefessiz şekilde okunabilir mi rukya? yeni bir soru hani hiç üflemeden yani Fatiha'yı okudun direkt karşı taraf hiç üflemeden e, e, var mı? var çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem diyor ki bir duasında anlatıyor. Diyor ki Yakulu diyor ki Ezhib, e, Ezhibil be'ese e, Rabben nasi veşfihi ve ente şafi la şifai illa şifauk şifaen e, la yugadir sakamen. Mesela diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem bir ara bu duayı okudu diyor. Yani demin okudum bu Arapça duayı. Yani bak, baktığın zaman hadiste şöyle bir şey yok. Üfledi müfledi yok. Demek ki üflemesen de bu da <gülüyor> caiz. Evet. Şimdi bunları hızlı hızlı anlatıyorum. Bitsin diye biraz uzun. Evet. Bir de şu şekilde var arkadaşlar. Bu da pek meşhur olmayan bir şey. Parmağına önce nefes eder. Yani böyle pf pf şeklinde hafif elin emlenir. Çok hafif. Tutar o parmağını toprağa sürer. Herhangi bir toprağa yeryüzünde. Yolda okuyorsun birisine. Yere sürersin böyle toprağa. Sonra e, okursun. Okuduktan okurken de o toprağı ruka yapacağın kişiye sürersin. Ruka yapacağın kişiye sürersin. Böyle yüzü, işte alnı, başı vesaire. Ee, e, Bunun da delili var. Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rukiye yaparken Allah'ın adıyla bu arzımızın toprağıdır, boğazımızın tükürüğüdür, Rabbimizin izniyle hastamız şifa bulur derdi diyor Ayşe radıyallahu anh. E, Bukhar rivayet ediyor bu hadisi. İmam Nevi de bu şekilde tefsir ediyor zaten hadisi. İmam Nevi'ye bakın. Ağırı, Çünkü bu hadis Müslüm'de de var. İmam Nevi bunu bu şekilde tefsir ediyor. Nasıl? Ağrının olduğu yere, yüzüne... ağrın yere sürer Şimdi normal bedenlere sürsen olur Ama ağrının olduğu yere sürsen daha iyi Neden şimdi onun hakkında rivayet gelecek inşallah Bu daha açık Evet Şimdi bu arzımız diyor ya Nebis'a sallallahu sellem hadiste Bu bizim arzımızdır diyor ya Alimler orada bir itilaf ediyor arkadaşlar Diyorlar ki bu arzımızdan maksat Medine'ye has mı Yoksa bütün yeryüzünü kapsar mı bu bazı alimler diyor ki bu arzımızdan kasıt Medine. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve bunu Medine'de söylüyor. Bu arzımız deyince içine Medine giriyor. Ancak cumhur ulemanın görüşüne göre bu yeryüzündeki herhangi bir kara parçası olabilir. İlla Medine has değil. Çünkü bu arzımızdan kasıt dünya dünyadır Allahu alem. Çünkü baktığımız zaman diğer rivayetlere mesela Nebi sallallahu diyor ki ardu mesciden metahura." Yeryüzü bana mescit. Mescit ve temiz kılınmıştır diyor. Şimdi Nebi Saselem yeryüzü lafını da nerede söylüyor? Medine'de. İlla o Medine'ye has olacak. Değil. Bu lafsından da kasıt illa Medine olacak. Değil. O yüzden bütün her yeri e, kapsın. Dördüncü şekil bir de şudur arkadaşlar. Eli ile cesede sürmek. Eli ile cesede sürmek. Demin zikrettiğimiz rivayetler zaten buna delil uyurken vesaire. Veya işte demin senin sorduğun e, eli ağrıyan yere koymak vardır bir de. Mesela dişin ağrıyor. Dişin ağrıyor. Şöyle yanağına veya dişine. Bizzat dişinin kendisine koyarak okuya bilirsin. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve diyor ki elini cesedindeki rahatsızlık duyduğun yere koy ve üç kere bismillah, yedi kere euzu billahi ve kudretihi min sharri ma ve de diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şimdi. Demek ki arayan yere de bizzat elini koyabilirsin. Beşinci şekil en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben daha, ben bunu rukye yapan bir kişiden de gördüm yani. Hatta orukya yapılan kişiye de sordum çok faydası olduğunu söyledi. Ben bugün bir, bir arkadaşla Iraklı bir arkadaş vardı, o, o rukya yapan birisi. Onunla gittik bir kardeşin yanına ona e, rukya yapmaya. Hemen bir kova su istedi. Dedi ki bir kova su getir. Bir de bir bardak su istedi ayrıyetten. Bu okuyordu, üflüyordu e, e, nefet ediyor yani tükürüyordu şey. Hem o kova suya hem de o bardağa Sonra en son dedi ki bu kova suyla yıkan güslet. E, ondan sonra ee, yani yıkan, gusülden maks. E, bu abdest falan değil bizim bildiğimiz. Yıkan bununla ve e, bu bardağa da üflediğim suyu iç. Dedi ona. Ve bunlar da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den maruf. Geçenlerde de bunu birileri sormuştu. Bu insanların çok kafasını karıştırıyor. Böyle bir şey sahih. Yani bunu nasıl yaparsın? Suyu okursun. O suyla yıkanırsın ve o suyu içersin. Ee, buna şu hadis delil, e, hadis Ali radıyallahu anh'dan geliyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılıyor. Akrep geliyor namazda Nebi sallallahu aleyhi ve sokuyor. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem de diyor ki hemen şey olduktan sonra diyor ki Allah diyor akrebe lanet etsin diyor ki ne namaz klanını rahat bırakır ne de namaz klanının dışında herhangi normal birisinden rahat bırakır e, ondan sonra e, diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, su ve tuz, get tuz getiriliyor su ve tuza okuyor Nebi Sallallahu Aleyhi yani sonra üzerine mesetmeye başlıyor bununla ve bunu yaparken de kafirun felak ve nas surelerini okuyor. Demek ki suya da okunabilir. Bu da Taberani'nin e Mu'camus Sagir'inde mevcut. de bu hadisi sahiliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam İmam e de bunu Şermani'l Asar'da sayılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam değil eminim yani aklıma geldi eminim. hasanlıyor bunu İmam de Hadis sahih yani. İnşallah. Evet. Bu, geçen Cübeli in bir sohbetini dinledim de diyor evet. ki cemaatine Mürekkeple diyor yazın duayı. Ondan sonra suyun içine atın. O gelecek inşallah. Onu çıkarın kağıdı suyu için. 13 kere de işte bilmem ne duasını okuyun. 14 kere okumayın diyor iş bozulur diyor. 13 kere okuyun. İşte orada müş işte müşkilat var. Bu 444 kere salatı tefili. Yani 44 şöyle oku. 50 kere sonra bunu oku. Sonra 10 kere bunu oku. Yarıyı yani doğru yapayım. söylemiş. Yarıyı biraz şey söylemiş. Şöyle yapalım inşallah. Ee, şimdi o gelecek inşallah. Yine anne hani dedik ya suyu okunabilir. Ayşe radıyallahu anh'dan da rivayet var. Musannif İbni Ebi Şeybe'de. Hazreti Ayşe radıyallahu anh buna fetva veriyor. Ama her ne kadar senedinde inkıta var. Allahu Alem. Yani senedinde inkıta var ama Hazreti Ayşe'den geliyor böyle bir şey. Evet. Altıncı şekli. Kur'an'dan bazı ayetleri tutup yazarsın. Bir yere yazarsın. Cübbelinin dediği gibi. Bir yere yazarsın. Sonra su ile buna su ile bu yazıyı silersin. Doğru Ve o yazdı, yazdığın o e, yani o su var ya, o sildiğin o su. O suyu ne yaparsın? Üzerine dökersin vesaire Ama bunu da alimler çok ihtilaf etmişler. Böyle bir şey var mı sahih? Yani bazı rivayetler eserler getiriyor, e, hakkında konuşulmuş. Şimdi cevaz verenler var. Mesela İbn Abbas cevaz veriyor. Sonra İmam Mücahit, sonra Mübaş Ebu Kılabe, sonra Ahmet İbni Hanbel, sonra e, Kadı İyaz var, İbni Teymiye, İbni Kayyım. Bakarsanız Musanif i̇bn bir şey ve ondan sonra mesela i̇mam Ahmet, ondan sonra Mecmul Fetava, ondan sonra Zad-ül bu rivayetleri görürsünüz. Bunlar cevaz veriyor. Ama bazı alimler de kerih görüyorlar bunu. Kerih görenler mesela İbrahim En-Nehay, İbn-i Sirin, İbn Arabi, bunlar da caiz diyor. Bu İbnül Arabi ve i̇bn Arabi, bunları karıştırılmayan, insanlar abi hep karıştırıyor. Değil, değil Heh. Şimdi bir i̇bn Arabi var, bir de İbnül Arabi var. Birisi evet. eliflamlı, birisi eliflamsız. Eliflamlı olan alim, eliflamsız olan... <gülüyor> Allah'ı dâvet <gülüyor> etsin yani, <gülüyor> tamam mı? O yüzden İbnul Arabi bizim kasımız, alim olan İbnul Arabi. Tamam. Rabbani. <gülüyor> tamam. Bir de bu şekil var arkadaşlar. Genel olarak rukiye bu şekilde. Şimdi bir de çok gündeme gelen bir soru var. Kitap ehli her şimdi bunda racihi seçelim dedi ki alimler bunda ihtilaf etmiş. Bu 6. şekil. Hangisi doğru? Bunu lejnetü daimeye soruyorlar. Fetva kuruluna, suuddeki. Orada tavakkuf ediyor alimler. O yüzden en güzeli bunu yapmamak. Caizdir veya değildir şeklinde de fetva vermemek bizim gibi yani ilimde e, özellikle elimde geri kalmışlar. Bunun fetvasını zaten veremez yani. O yüzden en güzel diyoruz ki biz burada susarız ve insanlara da bunu tavsiye etmeyiz yani. Bu en son söylediğimiz şekilde Allahu alim. Evet. Kitap elinin rukiye yapması bunda daha cahip şekilde itilaf edilmiş. E, caiz olduğu yönünde itilaf edilmiş. Mesela bu caiz görenler olmuş. Mesela İmam Malik, İmam Şafi i̇bn Vehb ve i̇bn Arabi caizdir diyorlar mesela kitap elinin Tevrat'tan veya buna benzer şeylerden rüka yapması ancak bir şartla o bilinen şey sayı olduğu sabit olursa o Tevrat'tan sahih şekilde gelmiş vesaire. O yüzden e, kerih görenler var. Malik'ten başka bir rivayet. İbn, e, sonra er-Rabi Süleyman. Süleyman, sonra Abdullah İbn Mesud vesaire Müsned Ahmed'e baktığımızda caiz görmüş bazıları. Evet. Ve caiz görenler ne delil getiriyorlar? Diyorlar ki e, şu hadis Enne Ebu Bekr'un Sıddık دخل على bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh Ayşe'nin yanına giriyor kızı radıyallahu anh. Ve hiye teşteki o da şikayetçi bir rahatsızlığından. Ve yahudiyetun terkihe bir tane Yahudi var yanında Hazreti Ayşe'nin kadın. Ona şey yapıyor rukiye okuyor. Rukiye yapıyor ona. Fekale Ebubekir Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki İrkiye bir kitabıyla Allah'ın kitabıyla ona rukiye yaptı diyor. Hadis Muatta'da mevcut, Mustanif İbni Ebi Şeybe, Sünen El Beyhaki El Kubra. Sonra İmam Nevi bu eserin isnadı sahihtir diyor hatta. Bunu delil getiriyorlar. Ve başka bir delilleri de var diyorlar ki nasıl ki kıyas, e, e, kitap ehliyle evlenmek caiz. Kitap ehli kadınlarla. O zaman kitap ehliyle rukiye yapması caizdir diye bir de kıyas yapıyorlar. E, i̇kinci e, görüşün delilleri de diyorlar ki bir kere delil yok diyorlar. Kitap ehli birisinin rukiye yapmasına dair delil yok o yüzden kitap ehli birisi rukiye yapamaz diyorlar. Bu esere gelince diyorlar, mürseldir. Yani her ne kadar İmam Nevi Sayıhtır'da dese, mürseldir. Çünkü orada Urvet e, bint Abdurrahman var, Ebu Bekir'e ulaşmamıştır o. Yani Ebu Bekir'den geliyor ya bu rivayet, Ebu Bekir'e ulaşmamış. Arada bir şey var, mürsellik var. O yüzden diyorlar ki, e, böyle bir sayı rivayet yok. Ondan sonra İbni Mesud'dan ayrıca diyorlar ki, buna muhalif olan rivayetler var İbni Mesud'da. Ondan sonra şeye gelince, kitab-ı kıyas yapıyorlar ya, biz diyoruz ki burada kıyas-ı müal farık vardır. Yani kıyasın şartları var. Bu kıyasın şartına uymuyor. Nedir kıyasın şartlarından bir tanesi arada illet olacak. Burada da bir illet yok. Bu usulü Buna girmeye ihtiyaç yok. Bu anlaşılmaz zaten şu anda. Kıyasın tarifini kısaca hamlü feren ala aslin bi illetin cemiatin aralarında. Yani içki neden haram? Aklı örten bir sebepten dolayı, değil mi? Peki esrar uyuşturucu neden haram? İçkideki illet kendisinde bulunduğu için onda da aklı örten şey var. İşte kıyas budur zaten. E şimdi kitab-ı evlenmesiyle Rukya arasında ne gibi bir illet olabilir? Hiçbir illet yok. O yüzden diyoruz ki burada kıyas maal farik. fasit kıyastır. O yüzden burada da onlardan bu noktada özür diliyoruz. Evet. En son mevzu Rukiye karşılığı ücret almak caiz mi? Dört mezhe imamı ve diğer alemlerde ittifak etmişlerdir ki caiz. Herhangi bir soru yok. Allahu alim. Resulallahü vesselam. Hızlı anlattım. bir diye yoksa ders çok uzayacak. Varsa sonra alabilirim rukya hakkında. Abi lan para aldırırsan millet hocalar nem alınır ya. Çarıklıyoruz hocalar paracı diye. Okudu, üfledi, para aldı. Rukiye yaptı, para aldı. Eh, ee, bir şey diyeyim mi? <gülüyor> ne diyeceğim? Yani caiz. Yani şimdi şu, yani adam zaten hani bunu düşünen insan istiyorsa gider yani. Üflemek caiz mi? Üflemek. Evet, verdik ya buna. Okursun, üflersin. Şimdi bildiğimiz gibi... Evet. Şeklinde. Yani. Üfürükçülük mü? Rivayetleri Üfürük saydık. Yani. Üfürük yapıp da para kazanıyorlar mı? 10, 10 bir şey Bak mesela seleften kendilerini bunu meslek edinenler tabiri caizse olmuştur. Yani bu caiz. Sen kendini bak abi. Şimdi düşün ki bir insan hayatını insanların ihtiyacına koşturuyor. Yani nerede bir hasta varsa gidiyor. Şimdi hani mantık sosyal yaşantı olarak bakalım olaya. Şimdi dini yönden zaten caiz. Onda bir şey yok da. Ama sosyal yaşantı mantığıyla bakalım. Abi sen şimdi bu adamı çağırıyorsun. Senin evine geliyor. Adam koşturuyor. Şimdi bu adam çalışsın mı? Yani sana gelsin mi gelmesin mi? Gelsin diyorsan o zaman bunda bir ücret istiyorsa da bir zahmet ver. Ha ben vermem diyorsan o zaman git ücret istemeyen birisini ara misalen. Anam burada hani mantık yapılmaz. Yani Rukya'da biliyorsun Müslümdeki hadis vesaire işte e, işte koyun alıyorlar karşılığında vesaire ne bir sembanda bir parça verin diyor. Vesaire bunu bu rivayetleri biliyoruz. Caizdir. Bunda bir sorun yok. Ha sadece şimdi isim fıkhi boyutuna inmek istemiyorum. Alimler şurada itilaf etmiş biraz ufaktan yani. Hani hasta eğer şart koşarsa beni iyileştirmezsen e, vermem vesaire. Bu şartlarda ne olur durum? O uzun bir mesele. Onu tartışmaya gerek yok. Değil mi? Şimdi bu o fıkha dönüyor biraz. Aynı. Buraya da koca abi de. Herkes gün yanlış yapıyordu, yani ilk önce üflenir diyor. Ondan sonra okunur diye bahsetliyorduk. İşte bak, e, üf, önce üflenir sonra okunur diyor değil mi? Bak dedik burada itiraf var. Üçünü de delilini saydık, üçü de caiz diye. O adam o adam isabet etememiş görüşünde yani, tamam? Çünkü saydık rivayetleri gördün. Bir de şey soruyor, Benim kitap var, Abdülkadir onu okuyor musun Küristler. abi? İşte üç ilaz, nas falan diye bazı alır görürsün. Başlık dediğin ele bana bir resmiat diyor musun? Kitapları bir açıyor, yani. açıyor musun? Bu küfür şirk. Ben de her şeyi söylüyorum. Onlar da el iman insanları ama ona inanıyorlar. Şimdi el imanın kazı şu yani iman ettiğini söyleyen insanlar ama insanda imanla beraber şirk de bulunabilir yani. Yani bunların yaptığı, bu, bu, bu söz küfür yani. Yani biz o kişileri tekfir etmiyoruz yanlış anlama. Küfür ama bu. Anladınız değil mi dediniz? Diyor ki işte imam, ne bir daha söyle. Ha, e, okuyor ve. Ne? Tamam. Batu küfür var. bunlar. Evet başka? Kapatalım ben baş... ettim, Adam, o köfür köfür öyle bir şey Yani subhanallah böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Yani bir kere <gülüyor> Neyse tamam. Evet. Bazen böyle duyuyoruz. başka bir şey falan, tarz Bak en güzel naslarda tavakkuf etmek. o zaman su hakkında nas gelmiş. Bitti en güzel. Bir de tuzda dedim değil mi? Tuz tuz. Tuz, tuz rivayeti var. Tuz. Hı -hı. Şeker de koyun şimdi O yüzden nereye gidin? Evet. Abi, kendi de Şimdi burada e, e, Kişi kendine rukiye eder ama karşı taraftan Talep etmesinin hükmü nedir O tema kısmında gelecek kitabın O biraz daha münakasını yapacağız onun Kendini okursun rukiye Kendine yap Nebis Aleyhisselam kendisine yapmış Cebrail Aleyhisselam ona yapmış Hazreti Ayşe ona yapmış rukiye Bunların hepsi maruf yani Daha 29 dakika sonra. Spanalı. Ben dedim ki yani sim uzun şey olmasın uzar diye Halbuki fıkha bile yer varmış yani ama neyse inşallah Soru varsa alalım daha Rukiye hakkında Ya dediğim gibi nebi sallallem her yatağına girdiğinde Hazreti Ayşe söylüyor hanım sonuçta Adet mi? Şey Okuyacaksın Fatiha'yı. Şey, e, İhlas, bir de Muavvezetin dediğim. Muavvezetin'den kasıt e, üçer kere de var, birer kere de var. Okuyabilirsin inşallah. <gülüyor> Abi belirli ki sabah bulundun akşam da etkiler. Nasıl? Sabah bulundun akşam da etkiler dinle. Akşam akşam bile. Sabahı etkiler. Şimdi rivayetler var va vakit tayin etmiştir bize. Önderce var. Mesela hayır. diyor, diyor ki bulunduğu şey yeri şey terk edinceye öyle. kadar ona zarar vermez. Ne? Bu, mesela bazı dualar var. <Gülüyor> mesela sonunda diyor ki bulunduğu evuzu bir kelimetullahittahmetin şerr-i mâxalak örnek mesela. Bulunduğu menzili terk edinceye kadar ona bir şey zarar vermez diyor. Anladın mı? Şimdi bakın şöyle bir vakit tayin etmeyin kendinize. Biz Ehli sünnetsek zikir ehli olacağız. Devamlı bunları okuyacağız. Her yerde, her başımıza sıkıntı geldiğinde bunları devamlı okuyacağız. Yani ben bir kere okuyayım bana iki buçuk saat. E, bir kere de okuyayım o da beş saat olsun. Sekiz buçuk. E, böyle günü kurtarırım. Böyle bir şey yok yani. Anladın mı? Sonuçta biz bunlara bir de ibadet gözüyle bakacağız. Biz her zaman ibadet etmeye muhtacız yani. Evet. Tamam. inşallah. Allahu alim. Sallallahu ve sellem. Olmadı. Ezan okudu hatırlarsınız.